Kadir Suresi Mekke'den nazil olmuş olup 5 ayettir. Kadir mevki, şeref, değer, azamet manalarına gelir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Kur'an'ı indirdik Kadir Gecesi. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Bin aydan daha hayırlıdır Kadir Gecesi. O gece Rablerinin izniyle ruh ve melekler her türlü iş için iner de iner.